Sallu ala şefii zulubina Muhammed Sallu ala tabibi zulubina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli Güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel matapları. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve paylaşmaya devam ettiğimiz ve çile zamanımızın dertlerinde Devasını ararken aslında devasının yanı başımızda tarihimizde asrı saadette olduğu bilinciyle gerçekleştirirken gafletten kurtulur sohbet programlarımızı devam ediyorduk. Allah Resulü'nün eşkıya olarak bulup evliya adına gökyüzüne taktığı gökyüzündeki yıldızlar misali rehberimiz olan sahabi kiram efendilerimizden. Hani aşka giden yol, aşka giden yolu bulmak için, aşka giden yola erebilmek için aşıkların ayık izlerini, adımlarını takip etmek gerekir ya, bizde rahmeti ulaşmak adına, açıkçası aslında içinde bulunmuş olduğumuz rahmet ortamının farkına varabilmek adına, Oralardan gelen devaları paylaşmaya devam edelim. odur sahil isteyen, odur mesul istenilen, odur hak, odur alim olan, odur malum olup bilinen muhakkak, o Allah'tır şahit hazır olan, o Allah'tır meşhur hazır olan, odur her zaman tek mutlak olan. O Allah'tır kasıt olup arayan, O Allah'tır maksat olup kast olunan muhakkak. Rücu et, dön, Hakk'a gel gidelim. cemali bak Bâkemal-i seyredelim. Evet dostlar, rücu etmek, dönebilmek, Hakikat nimeti karşımıza sunulduğunda o hakikate yönelebilmek. Hani paylaşmıştık ya, güneşi kimse inkar edemez, İnkar etse de sadece kendisine karanlık yapar demiştik. Ama güneş kendisini inkar etseler bile kendisini inkar edenlere bile sıcaklığını hissettirir. Öyle değil midir? Buna rağmen güneşe leke atmak isteyenler, Buna rağmen güneşe leki atıp izini bırakmak isteyenler, Bir şey unutuyorlar aslında. Güneşe leke atmak ile güneş lekelenmez ki. Allah Celle Şanuhu Rahmetinin tecellisiyle Adem aleyhisselamla başlayıp Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam ile Kemale erdirdiği Rahmet dinini sunmuşken bizlere Acaba var mı hala çevremizden Eşimizden, dostumuzdan Akraba ve arkadaşlarımızdan içinde bulunmuş olduğu nimet Tam yanı başındayken Hakikat tam yanı başındayken Bir anda gaflete düşüp Hakikatten yüz çeviren Dünyanın geçiciliği karşısında Dünyanın geçici makyajı karşısında etkilenip Gerçek yüzünü bilmeden O maske peşinde gidip Kendine neresine zulmeden Ya da hakikati gördüğü halde bir Abdullah bin Selam gibi hakikate koşamayan tenkitlerden korkanlar var mı acaba? Tenkit edilmekten insanlar tarafından. Bir Üveysel Karani gibi tek başına kalsa da Yemenilerinde ben varım diyemeyenlerimiz var mı acaba? Bazen, bazen çok çabuk bahaneler buluyoruz galiba. Rahmete koşmak adına. Hadi gel kardeşim. Bak, bak kervan gidiyor. Kervanın başında Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bak arkasında Ebu Bekir Osman Ali Talha Abdurrahman Sad. Bak kervan gidiyor. Hadi gel o kervana gidelim. Dediğinizde. Çeşitli bahanelerle. Maddi sebepler sunuyorlar mı acaba çevremizde var mı böyleleri? Manaya engel maddiyatı mı koyuyorlar? Halbuki maddiyat manaya götürmedikten sonra ne işe yarardı öyle değil miydi? Aslında günümüzde yaşamış olduğumuz birçok mana sıkıntısı var. Hakikat yanı başımızda olmasına rağmen. Hani hani evinin içindeki bir yangını söndürmek isteyen bir kişi bilmiyor ki çeşmesinden akan suyla o ateşi söndürebilir ve ev yanıyor. Bu misalden suyumuz da yanımızdayken ateşin küçük kıvılcım karşısında geri mi duruyoruz, itfaiyeyi mi bekliyoruz? İtfaiye her şoka kolay giremez ki, hem itfaiye gelse bile, siz itfaiye gelene kadar kendinizi koruyamazsanız. Kurtarılmayı, ferahlamayı Mehdi Aleyhisselam'a bağlayanlar neyi silkelenmesini bekliyorlar acaba? Yürüme erdemliğini yitirmiş. Rahmet medeniyetinde adım atmaya bir erdemlini yitirmiş olana Mehdi ne yapsındı? Hz. Muhammed Aleyhisselam bile yürünme yeteneklerini yitirmiş, yürüme fonksiyonlarını yitirmiş bir millete ne yapabilirdi ki? Her yerde de hazır ve nazır olan Allah. Bazen hiç alemimizde verdiği soruların cevaplarını sadece bizim aramamız için değil de kıyamet gününe kadar doğacak tüm insanların sorularına cevap olsun diye Rabbil Allahu anhum radu an, zali kelimeni xosh ya buyurdu. Aşk filminin baş rol oyuncusu Esad Kiram efendilerimizle bize örneklik gönderi verdi aslında. Biraz önce bahsetmiş olduğum, biraz önce sizlerle paylaşmaya çalıştığım bu sorunları bizden öncekiler de yaşamıştı aslında. Hiç dikkat eder misiniz tefekkür nazarlarıyla baktığımız zaman tarihimize? Hani bazıları bir söz severler. Geçmişini unut ki geleceğin olsun. Hayır hayır. Her gelecek geçmişin bir tekrarıdır dostlar. Geçmişten ders çıkarmayan, gelecekte aynı geçmişi yeniden yaşayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezziniydi, büyük sahabi, büyük Müslümanlardandı. Annesi babası da köleydi. Köle çocuğu olduğu için kendisi de köleydi. Kimse sormamıştı ki kendisine, köle olur musun, gelsene satalım, filan filan. Doğar doğmaz, etiket vurulmuştu sanki kendisine. Müşriklere, inkacılara karşı, Müslüman olduğunu açıkça bildiren yedi aşk eri sahabiden birisiydi. Onun zamanında, Arabistan'da korkunç bir cehalet devri yaşanıyordu. İçki, kumar, zina, hırsızlık, zayıfları ezmek gibi zulüm ve ahlaksızlık namına ne varsa işleniyordu. Yaptıkları zulüme bir kılıf da buluyorlardı. Nasıl ki hoşgörü adı altında ülkeler işgal edip masum çocukları, masum kişileri bile işkenceler altında Infaz eden zamanımızdakiler olduğu gibi o zamanda da yaptıkları haksızlıklara bir etiket ve kılıf bulanlar bir şekilde bir etiket yazıyorlardı. Güçlülerin köle olarak kullanıldığı, nice zayıf ve garip kimselerden biri de oydu. Parası olan, güçlü olan, güçsüz olanı hemen kullanıyordu. Ama bu çok farklı bir köleydi. Son derece mertti bulunduğu zamana göre. Dürüsttü. Hani, hani zamanımızda var ya etiketler. Dürüst ve cömert olanlara enayi misin kardeşim gibisinden etiketler konuluyor ya. Ona da etiketler konuluyordu da. Ama yine de kesinlikle ve kesinlikle kulak asmıyordu. Kölesi olduğu Ümeyye bin Halif'in mallarını satmak üzere onun temsilcisi olarak kervanlara katılır, bol kazançlar getirirdi. Sesi de o kadar çok güzeldi ki sahibi Ümeyye bin Halif sesinin güzel olması sebebiyle nerede düğün ve şenlik varsa beraberinde onu götürür, şenlik ve şölenlerde o böylece aranan kişi olurdu. Ticaret için uzun yollar kat ederken yorgunluktan ve sıcaktan yürüyemez hale gelen kervan onun nameleriyle canlanır. Develer onun sesini işitince canlanır. Coşup çatlarcasına yol alırlardı. O yüzden diğer kölelerden farklı tutulurdu. Zenciydi. Biliyorsunuz. Arabistan'da Zenci fazla bulunmaz. Genellikle Habeşistan taraflarından, Afrika taraflarından gelir. Onun temeli de ataları da Habeşistan taraflarından gelmişti. Bir gün yine bir keresinde sahibi Ümeyye bin Halef'in mallarını satmak üzere Şam'a gitmişti. Hani alemlerin sultanı buyuruyor ya Kişi din arkadaşının dini üzeredir diye Bu hafta görev yaptığım camide değinmiştim aslında Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlardı Sigara içenlerin yanına girenler de Ömürleri boyunca bir kere bile sigara içmeseler Sigara kokarlardı işte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan, işte Eshab-ı Keyf'in köpeği Kıtmir. Bu da kervanda Hz. Ebu Bekir'le beraber arkadaşlık ediyordu. Hz. Ebu Bekir de bu kervana katılıvermişti. Bu sırada Mekkelilerin tek geçim vasıtası ticaretti. Diğer taraftan cahiliye devrini yaşayamakta olan Araplar vahşette ve zulümde o derece ileri gitmişlerdi ki küçük kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar ve en ufak bir vicdan azabı bile çekmiyorlardı. Yetim bir çocuk görmeye dursunlar, canlı canlı hedef tahtalarına koyar, onları oklarıyla hiç acımadan ederlerdi. Bir çok batıl inançlarının yanında kız çocuklarına sahip olmayı da bir yüz karası sayıyorlardı. İnsanların böylesine bunaldığı ve çaresiz kaldığı bu sıralarda artık İslam güneşinin doğup alemi aydınlatmasına çok az bir zaman hatta sayılı günler kalmıştı. Çünkü hani derler ya Alimlerimiz. Sabahın doğmaya yakın olduğu, güneşin doğmaya en yakın olduğu an, karanlığın en zifiri olduğu andır. Sancılar çoğaldıkça, derler ya, hamilenin sancısı çoğaldıkça doğumu yaklaştı derler ya. Bunun ilk işaretlerinden birisi de Hz. Eba radıyallahu radiyallahu Onunla Ticarette Karşılaşmasıydı. Hz. Eba Bekir, Şam'da Bulunduğu Sırada, Gördüğü Bir Rüyasını Tabir Ettirmek Üzere, O Zaman'da Rahibe Gitti. Giderken Yanında Bilal-i Habeşi'yi De Götürecekti. bilal Habeşi'ydi, Bu Köşi. Bilal Bin Rabah. Rahibin Yanına Vardıklarında, Hz. Ebu Bekir rüyasını anlattı. Rahip rüyayı dinleyince şok olacaktı. Bu rüya senin rüyan mı diyecekti. Bu rüya senin rüyan olmayabilir. Hayır hayır benim rüyam dediğinde. Rahip diyecekti. Rüyan sadık bir rüyadır. Bir peygamber gönderilecek. Sen ''Onun hayatında yardımcısı, vefatından sonra da halifesi olacaksın.'' diyordu. Bilal bin Rabah, rahibin sözlerini ibret ve hayretle dinledikten sonra, ''Kutlar mı gönderecek?'' diye soracaktı. Rahip hayır diyecekti. ''Gökleri, yeri ve her şeyi yaratan Allah gönderecek.'' O peygamber, eşi ve benzeri olmayan Allah'a ibadet etmeyi ve putların kırılmasını emredecek. Bu kervan Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye döndüğünde İslam'ın nuru alemi aydınlatmıştı. Şam seferinden dönen kervanda bulunanlar evlerine gitmeden önce Hemen kabe abi Muazzama'nın etrafında bulunan putların yanına giderlerdi. Sağ salim kazanç ve bereketli alışverişlerle döndüklerinden dolayı putlara teşekkür ederlerdi. Bilal Habeşi de onlarla dönmüştü. Ama bu sefer bir farklılık vardı gönlünde. Gönlü putlara bir soğukluk hissediyordu. Kendisini toparlamak istediyse de muvaffak olamamıştı. İradesi elinden gitmişti sanki. Peygamber sözcüğü bile yetmişti. Peygamber. Ne demekti peygamber? Nedendi peygamber? Arzı, semavatı, yeri ve göğü yaratan Allah'ın peygamberi. Bu sözler bile, bu sözcükler bile, bütün cüz tir tir titretmeye bir anda yetivermişti putlara bakacaktı. Neden bu putlara bu kadar bağlılık gösteriyorum? Bu putlarda bugüne kadar ne gibi bir büyüdük gördüm? Kuvvet ve kudretlerine ne şekilde şahit oldum? Ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne konuşabiliyorlar bunlar olmadığı gibi kendilerine de hizmet ettiriyorlar. Başlarına konan bir karganın bile kendilerine yapmış olduğu saygısızlığa mani olamazlarken... Bir köpeğin yanlarına gelip ayağını kaldırıp kendilerini pisletmelerine bile mani olamazlarken dağdaki ağaçların budanmasıyla buraya getirip karşımıza ilah diye sunulan bu tahta parçaları nasıl ilah olabilir? sualler sualler, sualler. Ama cevap şu anda yok. Daha sonra sahibi Ümeyye bin Halef'in yanına gidecekti. Ümeyye bin Halef ve orada bulunan misafir müşrikler alemlerin rahmet nebisi sevgi padişahı Resulullah aleyhissalatu vesselamın hakkında kinle bahsediyorlardı. Çünkü onların gözündeki Abdullah'ın oğlu Muhammed yeni bir din getirerek senelerdir taptıkları putları inkar ediyordu. Onlar da o kadar bağlı değillerdi de işte Amaçları Mevla olsaydı kalplerini hidayet nuru geri verirdi belki. Ama onlar Leyla'ya bağlı kalmışlar. Neticelerin sevdasından vazgeçip Hatice'lerin aşkıyla yanmışlardı. Böyle olduğu için puta tapmaktan, putperestlikten ziyade bu işlerin ticaretini en iyi şekilde yaptıklarından belki bir anda alemlerin nebisiyle gelen rahmet medeniyeti İslam onlara çok ters gelivermişti bilal Habeşi efendisinin peygamber efendimizden böyle kinle bahsetmesine çok şaşırıyordu zira onun emin olduğunu yüksek ahlakını vefasını yüksek zekasını nezaketini yine efendisinden öğrenmişti Nasıl olabilirdi? Daha dün kendileri aralarındaki anlaşmazlık olduğunda o biraz önce hakaret etmiştikleri, kin, et, kin beslediklerini ifade ettikleri o Muhammed'e gidiyorlardı. Bu nasıl çelişkidir böyle? Dün övüyorsunuz, bugün seviyorsunuz. Nasıl oluyordu böyle? İç aleminde soruların soruları sorular. Ama ne kadar tuhaftı Hala kinle bahsediyorlardı Ama Muhammed'ül Emin Dedikleri Yani kendisinden Bugüne kadar bir kez bile bir yalan işitmedikleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Hala emanetlerini Teslim ediyorlardı Nasıl içti işte? Nasıl içti işte? Madem Kötüdür Niye emanetlerinizi teslim edersiniz Madem doğru sözü değildir Neden aranızdaki sorunları ona götürürsünüz Hayır hayır hayır hayır. Dost düşman Kimse ona yalancı diyemiyordu Diyemeyecekti Güneşe nasıl leke atsınlardı Çağımızın Çağımızın ümeyeleri Nasıl atsınlar ki güneşe Güneş Güneş İki üç tane çapulcunun kendisine çamur atmasıyla lekelenmez ki. Güneş öyle bir güneş ki kendisine çamur atanı da gül atanı da ışığını sunuyor. O kadar engin o kadar merhamet kaynağı. Ama öyle bir şey ki gözünü açmayan güneşi göremeyecekti. Yarası misali mağaralara kaçan karanlıkta kalacaktı. Söyler misiniz İhya Ulumü dindede İmamı Gazali'nin İhya Ulum İhya'sında ifade edildiği üzere Güneş rahmetiyle ışığını kendisine inanan inanmayan herkese sunmakta sıcaklığını da. Ama adam evine girmiş perdelerini çekmiş penceresi penceresinin önüne evi karap kapkara. Şimdi suç kimdedir Tabii ki ev halkında. Ev sahibinde veriyor ya Gönül evinin bütün pencerelerini güneşe kapattı Bu kişiler de Ama ne kadar ışığına kapattıysalar da Bir türlü sıcaklığından kurtulamıyorlardı İşte Bilal bin Rabba, Bu kadar zıt görüşler karşısında Bu kadar ters görüşler karşısında şaşırıp kalacaktı Bir övüyor bir sövüyor Gece yarısından sonra evin kapısının yavaş yavaş çalındığını duydu. Zaten uyuyamamıştı o gece, sürekli bu soruları düşünmekten. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anla gittikleri zaman kendine anlatılan bu peygamber olayından sonra Mekke'ye geldiklerini de Hz. Muhammed'in kendilerine emin. En güvenilir kimse dedikleri Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan olmasının duyunca bütün cüz'ihleri öyle bir şey olmuştu ki. Bütün değerli altüst olmuştu. Bilmiş olduğu her şey altüst oluvermişti. Kainat yoktan yeniden yaratılmıştı sanki. Sanki onun için semavat ve gökler, arz ve yerler, her yer daralmıştı sanki. Sorular sorular sorular sorular sorular. ''Allah'ım, bir çıkış lütfet, Allah'ım, bir çıkış lütfet.'' Ve kapı çalınıyordu. Gecenin bu saatinde kimdi? Baktığında Ebu Bekir radiyallahu anh'ı görecekti. Bilal heyecanlanacaktı. ''Hayırdır ey Ebu Bekir, bu saatte ve bu acele.'' Hayırdır ey Ebabekir. Ey Bilal, müjde, müjde. Sana haberim var ya Bilal. Bilal Habeşi daha çok heyecanlanacaktı. Kalbi yerinden çıkacaktı belki deyim yerinde ise. Nedir o haber ey Ebabekir diye heyecanlı heyecanlı soracaktı. Belki duasının tezahürü, Belki Rabbisinin rahmeti, Sorularının cevabı, Eba dudaklarından, Fısıldayacaktı gönlüne, Ey Bilal, Ey Bilal, Ey Bilaller, Bu ümmetin peygamberi, Sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bilal Habeşi, Muhammed Peygamberi öyle mi diye tekrar edince "Evet ya Bilal. Muhammed bin Abdullah. O Allah'ın peygamberidir." şaşıracaktı Bilal. Aslında hissettikleriydi ama soracaktı. "Nereden bildin?" Hz. Bekir cevap verecekti. O peygamber olduğunu söylüyor ve gizlice insanlara Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyor. Ben kendisine, "Ya Ebu kasım bir haber duydum. İnsanlar Allahü Teala'ya davet ediyor musun ve rasul olduğunu söylüyor musun?" deyince, "Evet, ya Ebu Bekir, Rabbim Hazreti İbrahim'i insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdiği gibi beni de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi diye verdi. Ben de sen yüksek bir ahlaka sahipsin. Hiçbir zaman yalan söylediğine şahit olmadım. Ellerini uzattım. Ben o da ellerini uzattı. Ellerini tuttum. Müslüman oldum deyince. Hemen mi kabul ettin ya abi Bekir diye verdi. Yoksa senden bir menfaat bekliyor olmasın dediğinde Hz.Bikir sözünü kesecekti. Hayır ya Bilal hayır hayır hayır. Onun mala mülke ihtiyacı yok o zaten zengin. Onun güzelliğini zaten dilleri destan. Ahlakı düşmanlarının bile dilinde. Bilal Habeşi soracaktı o zaman neye davet ediyor? O... O öyle şeylere davet ediyor ki... Ey Bilal... Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a... ibadet etmeye davet ediyor. Onun davet ettiği dinde üstünlük... Hani seni köle olarak kullanıyorlar ya... Sen siyahsın diye, zencisin diye... Hani ben beyazım, sen siyahsın diye... Ayrım yapıyorlar ya... Ey Bilal... Allah katında öyle bir üstünlük vardır ki diyor... Ancak iman ve kulluk iledir bu üstünlük diyor... Allah kimsenin derisine kimsenin simasına göre değer vermez, iman ve kulluk ile ölçülür bu üstünlük dediğinde, Bilal başını eğecekti. Zamanımızın Bilalleri ne kadar da düşünmeliler değil mi? Hala sözde hoşgörü ve medeniyet beşiği olan ülkelerde, siyah ve beyaz ayrımı yapılırken, şu anda sözde geri kaldığını iddia etmiş oldukları hacda, Mekke'de bir gidin bakalım, Kabe'yi tavaf eden aşk, erleri Müslüman kardeşlerimize, siyahı, beyazı, fakiri, zengini, acılı toku, ihtiyarı, genci, bilgilisi, alemi, cahili, öğretmeni, öğrencisi, hepsi saf saf, yan yana, kol kola, dizi, dizen, kucak kucağı birbirlerine sarılarak, bunları hiç düşünmüyorlar. Bilal bin Habe, Bilal bin Rabbah başını eğecek, düşünecekti bunları. Düşünecekti. düşünmeliydi Kendisi bir kölelik yapıyordu. Yaptığı kölelik kendisini daha da köleliğe götürüyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da öyle bir kölelikten bahsediyordu ki bu kölelik hakiki hürriyetti. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hakikat bu kadar ortadayken hayır. Ey Ebabekir dedi. Tuttu Hz Ebabekir'in elini. Baktı onun gözlerine yaşlı gözlerle, nemli gözlerle. Ne yapmam gerekiyor bile Ey Ebabekir. Eşhedü en la ilahe illallah. ''Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü'' Allah'ım Senden başka ilah yok Seni çok seviyorum Allah'ım Hazreti Muhammed Aleyhisselam Senin bir tanecik elçin Kulun Ve rasulündür Aman Rabbi bütün iyileri aşk ile öyle bir doluyordu ki. İman nasıl bir şeydi ya Rabbi? Ya bu üzerler meydana atılıp kelime şahadeti söylüyor. Abdullah bin Mesutlar Kabe'nin ortasında, müşriklerin ortasında Kur'anı tilavet ediyor. Musaplar başka bir şey, Abdullah bin Selamlar başka bir şey yapıyordu. Allah'ım bu iman insanı ne hale getiriyordu? Bilal bin Rabba Ümeyye'nin 12 kölesinden en çok sevdiği olduğu için aynı zamanda puthanesinin bekçiliğini de o yapıyordu. Bilal hemen koşu verdi gecenin o karanlığında Ebu Bekir'den ayrılarak hemen koşu verdi puthanedeki bulutların hepsini seride haline getirdi. Ümeyye bu haber kendisine ulaşınca. Büyük bir dehşete kapıldı, yanına çağırdı Bilal'i. Bilal, yoksa sen de mi? Soru böyleydi dostlar, yoksa sen de miydi? Çünkü herkes akın akın aşka koşuyordu. Herkes hiç tahmin etmedikleri kişiler, Ömerler, Hamzalar koşacaklardı ileride aşka. Bir çalkalanma vardı Mekke'de, bir çalkalanma vardı tüm alemde. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın geliş alametlerini gören rahipler ve hahamlar dünyanın çeşitli yerlerinde onu görmeden ona iman ediyorlardı. Onu görmeden ona olan muhabbet ve aşklarıyla ona yöneliyorlardı. Onu bulmak için Selman-ı Farisiler gibi Yollara düşüyorlardı Onu bulmak için Abdullah bin Selam gibi Her şeye sırtlarını dönüyorlardı O yüzden Ümeyye Sen de mi ya Bilal Diyecekti Sen de mi Sen de mi Müslüman oldun Bilal evet Büyük ve Yüce olan Allahü Teala'ya secde ederim diyordu. Ümeyye hoşlanmadı bu cevabı alınca gene gene gene sözde büyük onlar ya. Sözde medeni onlar ya. Sözde çağdaş onlar ya. Sözde her şey onlar ya. Bilal öyle deyince hoşlanmadı bu cevap karşısında. Aldı Bilal'i, yakalattı diğer kölelerine ve derhal, derhal eziyet ve işkencelere başladı. Yoruluncaya kadar dövdü, kendisi yorulunca adamlarına dövdürdü, dinlenince kendisi dövdü. Öyle vakti güneş tam tepeye geldiğinde 60 dereceye kadar ulaşan o sıp sıcak kumların üzerine yatırmaya başladı. Soyardı çırılçıplak. Sıcaktan kavrulmuş taşları çıplak vücuduna koyarak dağlamaya başlamıştı. Ateş gibi yüreği yanan Bilal'in üzerine ateş gibi yanan taşları koyuyordu. İslam'dan dön Bilal diyordu Lat ve Uzza putlarına iman et ya Bilal diyordu Ama Bilal'in gönlündeki aşk ateşinden habersizdi bilal Habeşi'nin vücudu sıcak kumlardan yanıyor Ağır taş altında nefesi kesiliyordu Görenler onun bu acıklı halinden ürperiyor Tir tir titriyorlardı Ama Bilal Allah birdir Allah birdir diyordu Allah-u Teala'ya imanını bildiriyordu. Sebatını gerçekleştiriyordu. Bütün bu işkencelerle hıncını alamayan Ümeyye, onu bitab... Halsiz düşürdükten sonra boynuna bir ip takıp çocukların ellerine veriyor. Köpekleri affedersiniz sokakta gezdirmeleri gibi Mekke sokaklarında dolaştırıyor. Müşrikler de onunla halay ediyorlardı. Daha dün öldükleri Bilal, daha dün şarkılar, türküler söyletip düğünlerde eğlencelerde götürdükleri Bilal, daha dün mallarını ettikleri Bilal'i süründürüyorlardı. Sadece iman edip rahmete koştu diye... Bilal garipti, köleydi. Öyle olduğu için yükleniyorlardı Bilal'e. Bilal, kimsesiz ve garip olduğu için ona eziyet üzerine eziyet ediyorlardı. Başka müşrikler de kimsesi olmadığı için ona yükleniyorlardı. Elini kaldırıyordu Bilal. Kimsesiz kimse olmaz. Kimsenin vardır kimsesi. Medet ey kimsesizler kimsesizi diyordu gönülden belki Allah'a. Ona ağır işkence yapanlardan biri de İslam'ın büyük düşmanı Ebu Cehil'di. Yazın en sıcak günlerinden birinde çöl sanki alev alev yanarken, Açıkta bırakılan su hemen eli yakacak kadar ısınırken, Herkesin serin gölge aradığı bu zamanda Ümeyye bin Halef, inançsızlığın verdiği öfke, ateistliğin verdiği kimle, Ali habeeşiyi tamamen soyduğu üzerinde bir sadile iç çamaşır bıraktı ve bu haliyle alıp çölün yanan kumları üzerine yatırdı plaja gittiğimizde plaj kumlarına bir saniye basamayan bizler Aman ya aman Ahman ya Rabbi Bilal Habeşinin kızgın kumlara yapışan teni yanıyordu. Verdiği ızdırap dayanılmaz bir hal alıyordu. Bununla kalmayan Ümeyye, çaresizlikten inleyen ve Allahu ahad deyip Allah birdir diyen göğsü iman aşkıyla kalıp kıp yanan Bilal Habeşinin üzerine taşlar yığıyordu. Kinler bitmiyordu, öfkeler bitmiyordu. Ateistlik Ateizm böyleydi. Bütün her şeyi maddete arayanlar, mananın inceliğine kavuşamazlardı ki. Madde, taş maddedir, hani derler. Madde, taşlaştırır biraz insanı. Mana ise pamuklaştırır. Mana, cüzgarımsı yapar, okşar insanı. Mana, insanı çok başka bir hale getirirdi. Maddeye düşmüş bu inkarcılar kinlen çatlıyorlardı. Etraftan gelen müşrikler ya dininden dönersin yahut da seni öldüreceğiz diyerek akla gelmedik işkencelere katta iskenceler yapıyorlardı. Toplu halde işkenceler yapıyorlardı. Bütün bunlar olurken büyük sahabi Bilal Habeşi'nin gözünde Resulullah'ın ile kalbindeki Allah sevgisi teselli kaynağı oluyordu. Bunlar nasıl olsa bitecekti. Her zalim yaptığının cezasını muhakkak çekecekti. Bilal Habeşi bu tahammülü zor işkenceler altında. Bu yüzden Allah'u ahad diyordu. Allah'u <Sessizlik> ahad Allahı ahad diyordu. Allah birdir. Bu sırada sevgililer sevgilisi oradan geçerken Bilal bin Rabaa işkenceler altında herken. Ey Bilalim, Allah, Allah Teala'nın isimlerini söyle. Allah seni kurtaracaktır. Ve mübarek hanelerine döndükten biraz sonra Hazreti Abu Bekir yanına geldi. Efendimiz bilal Habeşi'nin çektiği işkenceyi Hazreti Bekir'e söyleyip Göz yaşları içerisinde çok üzüldüm Allah'ım sen ona merhamet buyur ya Rabbi Sana olan aşkından sırf sana olan imanından Sırf sana olan yönelişinden dolayı kendisine zulmeden bu nasipsizlere Senin adına haykırıp Allah'ım ben bunlardan nüz çeviriyorum Seni seviyorum Allah'ım ben seni seviyorum Allah'ım şu geçici dünyada üç gün sefa ise üç gün eza çeker sonsuz alemde ebedi rahmete kavuşurum diyordu seni seviyorum Allah'ım seni seviyorum Allah'ım peygamberini seviyor iman ediyorum Allah'ım diyen şu kuluna merhamet buyur ya Rabbi diyordu belki Hz. Bekir hemen çıkıverdi haneyi i saadetten koşu verdi hemen Bilal radıyallahu radıyallahu'nun işkence yapıldığı yere müşriklere Bilal'e böyle yapmakla elinize ne geçecek bunu bana satınız dedi çünkü maddeye düşkün olan insanlar maddeden anlardı ne zaman manadan söz açsanız boşver o işleri derlerdi bu dünyada madde derlerdi parasız bir şey olmaz derlerdi her şey para mal mülk derlerdi Hazreti Ebiker onlara parayı teklif edince Suhebi Rumi nasıl ki parayı teklif ettiğinde gözleri açılan, bir anda merhameti dönen bu aynı zihniyetin insanları. Dünya dolusu altın <gülüyor> versen sana yine satmayız fakat senin kölen amir ile değişiriz diyerek sözde Hazreti Ebbekir'i kandırmak istiyorlardı. Çünkü Hazreti Ebbekir'in kölesi amir ticaret işlerini yapardı, çok para kazanırdı. Yanında şahsi malından başka 10 bin altını vardı. Hazreti Bekir en önemli yardımcısı olan bu kişiyi Müslüman olmadı zaten iman etmemişti. Amir bütün malı ve paralarıyla Bilal için size veriyorum dedi. Bilal karşı aldı hemen Bilal'i. Sarıldı kardeşim dedi. Kardeşim nasılsın? İyi misin kardeşim? Yüzündeki toz toprağı siliyordu Hz. Hebekir. Ha Oradaki inkarcı gürohü gülüyordu. Şu adama bak kendisi zengin mi zengin Hem beyaz tenli Gitmiş bir tane köleye ki o da zenci Ona sarılıyor diyordu Gülüyorlardı Anlamıyorlardı Allah katındaki hikmeti Anlamıyorlardı imanın insana kazandırdığı rahmeti Merhameti bilemiyorlardı Ne bilsindi Hala 1400 senedir bilinmeyen bir gerçek Değil mi bu Hala Avrupa'da bile Doğuda bile birçok çok siyahinin giremediği yerler Beyazların giremediği yerler var. Ve sonra onlar dalga geçeceklerdi. Zannedeceklerdi ki kandırdık Eba Bekir'i. Hayır hayır kandırılmamıştı. Hayır. Peygamberimizin yanına geldi. Bilal Abeşiği ile beraber. Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah işte Bilal kardeşimiz ve ben bunu Sizinle huzurunuzda Allah rızası için Azat ediyorum ya Resulallah diyecek Kardeşinin sırtından yük alacaktı Müslüman buydu Yük alandı Yük olan değildi Rahmet olandı Zahmet veren değildi Merhamet kaynağıdı Ve bu sırada Cebrail aleyhisselam geldi Velleyl suresinin 17. ayetini getirerek Hazreti Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu müjdeleyiverdi. Bilal Abeşi azat edildikten sonra hizmet zamanına kadar sevgilinin yanından bir an bile ayrılmadı. Çünkü rahmet onunlaydı. Rahmet onunla beraberdi. Aşk onunlaydı. Rabbisi ayetleri indiriyordu ama ayetleri Hazreti Muhammed'siz anlamak mümkün değildi. Adım adım onunlaydılar o yüzden. Çünkü çünkü çünkü en ufak teknolojik bir cihaz bile yetkili servisi gelip açıklamadan kullanılmazken dünya ve ahiretin yegane kurtuluş aracı Kur'an nasıl servisçis olmadan söz uygunsa Hazreti Muhammed'siz nasıl anlaşılabilirdi? Ve Medine-i Münevvere'ye edince Saat bin Hayseri'nin evinde kaldıracaktı. Mekke'den hicret etti Medine'ye. Eshab-ı kiram ile Medine'de bulunan ensar kardeş olmuştu. Dünün zenci kölesi bugün nice zenginlerle kardeş olmuş ve bununla da kalmamış Peygamber Aleyhisselam onu müezzin yapmıştı. Kölelikten sultanlığa idi belki. İslam insana bunu götürürdü. Killalik kölelikten Sultanlığa. Dünün kölesi, Bugün Mescid-i Nebevi'de, Alemlerin Rahmet Peygamberinin Mescidinde insanları Allah'a davet eden Müezzine oluyorlardı. Dünün kölesini Allah İslam ile bu şekilde ötelere, yücelere, rahmete, merhamete ulaştırıyor dostlar. Bilal Habeşi. Konu toparlayacağım vaktimiz geldiği için Yıllarca Alemlerin rahmet nebisinin yanında kalıp Merhameti gören Bilal Habeşi Bütün gazaları onunla iştirak etmişti Çünkü İslam Çünkü Kur'an Hz. Muhammedsiz Anlaşılamazdı Adım adım o yüzden onu Takip ediyorlardı Rahmete koşmak adına Merhamete Koşmak adına Onunla koşuyorlardı Ve Aradan geçen Yıllar sonra Öyle bir hal meydana geldi ki Alemlerin Sultanının dünyalarını değiştirmesinden Sonra hissediyordu Yalnızlığı Hissettiği yalnızlığı tutamadı kendisi Ve Dayanamayıp kendisi Gidiverdi Medine'yi terk etti. Alemlerin sultanı yokken Medine'de yoktu kendisi. Çıkıverdi başka mekanlara verdi. Duramıyordu oralarda. Çünkü rahmet nebisi ve hatıraları, aşık olduğu sevgilisi, kendisini uyanmasına vesile olan peygamberi yoktu. O da rahmet nebisi, Alemler Sultanı sevgili aleyhissalatu vesselam'ı parça parça takip etmek adına gidiyordu peşinden. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın Allah katına çekilmesinden sonra hiç müezzinlik yapmadı yapamadı. Çok ısrar ettiyse de Hz. Bekir bir türlü yapamadı ve Şam'a gitti. Hz. Ömer ordusuyla Şam'a geldiğinde Bilal-i Habeşi orduya katılıp Kudüs seferine katılıvermişti. Bilal-i Habeşi Şam'da bir müddet kaldıktan sonra bir gece rüyasında peygamber efendimizi görecekti. Peygamberimiz ona ey Bilal biz seni çok özledik. Beni ziyaret etmeyecek misin ya Bilal buyurmuşlardı. Bunun üzerine Bilal gözyaşlarıyla kalktı yatağından gözyaşlarını silmeden çıkıverdi yola. Ve düşüverdi Medine yollarına. Gelince doğruca efendimizin kabrini ziyarete gitti. Ralday-ı Mutahara'ya yüzünü yüzünü sürerek ziyaret etti. Resulullah ile geçirdiği günleri hatırlayıp hasret ve muhabbet gözyaşları dökerek uzun müddet ağladı. Bu sırada peygamber efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin onu görüp boynuna sarıldılar. Ezan okuması için ısrar ettiler. Bilal-i Habeşi bu ısrarlara dayanamadı ve bir gün sabah ezanını okudu. Ama o sabah ezanını duyunca halk sanki rahmet peygamberinden gelmiş gibi teker teker bütün Medine verdiği yerinden. Ama rahmet nebisinin zahiratı yoksa da onun izinden gitmek vardı. Enes bin Malikler gibi aradaki gayb perdesini ona tabi olmakla kaldırıyorlardı bunlar. Çünkü, çünkü Allah Celle Şanuhu Hücurat Suresi'nde 7. Ayette şöyle buyurmuştu. وَعِلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ Rasulullah. Muhakkak biliniz ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Bu haftaki gafletten kurtulur. radyo sohbet programımızı burada bir noktalarken sevgili dostlar dualarınızda olabilmek.